O zaman insan Kamil'in gözü, Allah'ın gözü anlamına gelebilir, gelir değil mi? Evet. Evet. Esma topladığı için kendisinde, insanın akısı değil yani. Bazı insan çok güldüğün olduğu, çok güzel toluşuyor, müthiş, ıı, güzel. zahir bilimlerini biliyor ama ondan sonra öyle bir şey yapıyor ki, her şey sıfıra inir. İnsan kendini yapmıyor. Her şey bütün anda. Tanrı yıza. Yani sıradan insanlar herhangi birinin değil. O dediğiniz sözü insanın aklı almıyor ama vahveti vücut. Dediğiniz gibi hani öğrenmek lazım. Yani i̇nanmak lazım. O bilmemiş. İman. O da bilmiyor. Kendinden Hoşçakalın bana ya. Bir şey koyacağım konuşuyorlar.